Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu'nun yer değişikliği yaptığı hakim ve savcılar arasında çevre davalarında olumlu karar verenler de var. Çevre davalarında bakan avukatlar bu yer değiştirmelerin çoğunun sürgün ya da tenzili rütbe olduğu görüşünde. Artvin Cerat Tepe'ye yapılmak istenen altın madeniyle ilgili açılan davada bilirkişi raporundaki görüşe aynen uyarak ya artvin ya maden içerikli bir karar veren Rize İdare Mahkemesi heyetinden kalan son hakim de koltuğundan oldu. Cerattepe Tepe MNG Holding'in Kabak, HES gibi birçok çevre davalarında yaşamın korunmasına dönük kararlar veren bu heyetin 2015 Ocak ayından bu yana dağıtıldığını belirten avukat Yakup Okumuşoğlu. Cerat Tepe kararının altında imzası bulunan Rize İdare Mahkemesi heyetinin tüm üyeleri bu son kararname ile vergi dairelerine atanırken başkanı ise pasif bir görev olan Bölge İdare Mahkemesine düz üye olarak atandı dedi. Okumuşoğlu Ocak 2015'te iki hakim gitti. 2015 Haziran'ında iki hakim daha gitti. En son kalan hakim Yener At'a da bu kararla gitti dedi. Bu hakimlerin bilirkişi raporlarında yazan görüşler doğrultusunda karar verdiklerini ve kararlarında yaşamın korunmasından yana olduğunu aktaran okumuşoğlu. Şimdi süreç tam tersi işliyor. Bu hakimler gidip yerine gelenler Aynı şekilde devam ediyor olsa tamam denecek ama öyle değil. Heyet değişimiyle birlikte kararlar da değişmeye başladı. Mevcut iktidarın işine gelmeyen tüm kararları imza atan hakimler sağa sola gönderiliyor. Gerçek bu. Yıllardan biri özellikle 17-25 Aralık operasyonlarından sonra daha da çok görüyoruz. Kaçak saraya yürütmeyi durdurma verenler de darmadağın oldular. Kim aleyh karar verdiyse darmadağın oldu. Bundan sonra bakanlıkların idari işlemlerine karşı açılan Özellikle çevre davalarında lehte karar almak çok zor dedi. Mahkemelerin tamamen bağımsız ve özerk olduğu hakimlerin bu tip baskılara boyun eğmediği bir Türkiye'nin hayaliyle diyelim ve programımıza devam edelim. Bölgede hava sıcaklığının artması ve karın erimesiyle Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yer alan Yukarı Kavron Yaylası'na çıkmaya başlayan yöre sakinleri adeta bir şok yaşadı. Yolun bir tarafında bulunan ve boyları 30-40 metreyi aşan çam ağaçlarının bazılarının yan yattığı, bazılarının da motorlu testereyle kesildiği görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri çam ağaçlarının nasıl devrildiğini ve kesildiğini belirlemek için çalışma başlattı. Bu arada yeşil yol nedeniyle bölgede geçen yıl sert tartışmalar yaşandığını hatırlatan yöres hakimleri, ağaçların iş makineleriyle, yan yatırılarak yol genişletme çalışmaları ve ağaç kesimi başlamadan önce kendiliğinden devrildiği görüntüsünün verilmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Çamlı Hemşim Fırtına İnisyatifi'nin avukatı Yakup Okumuşoğlu da çam ağaçlarının devrilmesiyle ilgili şüpheler taşıdıklarını ancak ellerinde belge ve kanıt olmadığını ifade etti. Okumuşoğlu Yeşilyol Güzelgahı'nda kalan bu alanda geçen yıl yol çalışmaları yapılmıştı. Orman içerisinde yol yapıldığı zaman orman dokusu ciddi zarar görüyorlar. Ağaçların köklerine zarar verildiyse kış şartlarında devrilmiş de olabilirler. Ancak ağaçlarda kepçe izleri olduğu bilgisini aldık, konuyu biz de araştırıyoruz diye konuştu. Taksim'de iki buçuk yıldır her çarşamba market ve manavların çöplere attığı yenilenebilir sebzeleri değerlendirerek herkesle paylaşan Bombalara Karşı Sofralar grubu Haziran boyunca sofraların yanı sıra üretim ve deneyim paylaşımına dayalı atölyelerde yapılacağını duyurdu. 8 Haziran'da balkonda ve arka bahçede kendi yiyeceğini nasıl yetiştirebileceğini göstermek için permakültür atölyesi düzenleyecek bombalara karşı sofralar. 15 Haziran'da insan kusurlarından ötürü engelli kalan sokak hayvanlarına nasıl yürüteç üretilebileceği de anlatılacak. İnsanlar bu atölyelerde yürüteç yapabilecekler. LGBTİ Onur Haftasına denk gelen 22 Haziran'da da aşk ilişkilerindeki tahakküm'e karşı alternatif ilişki biçimlerinin tartışılabileceği bir forum yapılacak. 29 Haziran'da ise bilmeyenlerin bilmeyenlere bisiklet bilmeye öğreteceği İstanbul'da ulaşım aracı olarak bisikleti teşvik eden bir etkinlik düzenlenecek. Sofralar Ramazan dolayısıyla 2045'te kurulacak sofra ve atölyelerle ilgili detaylara. Bombalara karşı sofralar adresinden ulaşılabiliyor internet üzerinden. Bombalara karşı sofralar aktivistleri kendilerini sömürü, hiyerarşi ve tüketim karşıtı olarak tanımlamışlar. Grup daha önce İstanbul Alışveriş Festivali'ni takas pazarı açarak protesto etmesiyle ve iç güvenlik yasasına karşı çorba dağıtmasıyla gündeme gelmişti. Bombalara karşı sofralar belki de son zamanların en güzel oluşumlarından bir tanesi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil,